aleyküm ve rahmetullah Elhamdülillah elhamdülillah Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzü billahi min şurûri enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillâh fe lâ ve men yudlil fe lâ hâdi Ve neşhedü en lâ ilâhe illallâh vahdehu lâ şerîke ve nşhedı ana Muhammede abdhu اما بعد, fiyayi بعد Allah, ittakulla ve ati'u, inna Allaha ma alizin ittaku ve alizin hümuhsinu. قال الله تعالى عز وجل jall, fi kitabihi al-karîm, awdubillahi min al-shaytan al Sadakallâhu'l-Azîm. Ve kâle Allâhu Teâlâ fî âyetin ukhra Estaûzübillâh Ve-i yemseskeallâhu bi-zurrin felâ kâşife lehu illâ ve-i yuridke bi-khayrin felâ rââdde li-fadlih yusîbu bihi men yeşâ'u min ibadih ve huvel gâfûrur Şuara Suresi 80. ayette, maal olarak İbrahim Aleyhisselam'ın lisanıyla hastalandığımda şifa veren O'dur, Allah'tır diyordu. Okuduğum yine Yunus Suresi 107. ayette Cenab-ı Hak mal olarak O eğer bir zarar isabet ettirirse ondan başka onu şifaya çevirecek, açacak, herhangi bir kimse yoktur. O yine bir hayır isabet ettirirse onu geri çevirecek de kimse yoktur. O dilediğine hayır verir. Vafur ve Rahim'dir. Günahları affeden ve merhamet sahiplerinin en yücesidir, buyurulur. Sevgili Kardeşler, Sağlık gibi insan hayatında yer yer, zaman zaman gözüken hastalıkla ilgili kısa bir değerlendirme ve sohbet yapmaya çalışacağım. Kur'an-ı Kerim hastalık kavramını bizim günlük hayatımızda kullandığımızın aksine, çoğunlukla manevi hastalık açısından ele alır, o, o açıdan değerlendirir. Kalp hastalığı, nifak hastalığı, imanla ilgili problemler açısından hastalık konusunu gündeme getirir. Bizse hastalık deyince daha çok, hatta bütünüyle sadece bedensel hastalıklarımız, bazen de psikolojik hastalıklarımız için değerlendiririz. O yüzden önce Kur'an'ın vurgu yaptığı manevi hastalıklara tedavi olmak yönüyle, çare bulmak yönüyle öncelikle onu ıı, düzeltmeye, o hastalıklardan uzaklaşmaya gayret etmek gerekir. Yine diğer hastalıkların bazen kendi hatalarımız yüzünden, bazen de birer imtihan vesilesi olarak hepimize zaman zaman sirayet edebileceğini, bunların birer imtihan vesilesi olduğunu nasıl karşılamamız gerektiği konusunda hem dünya açısından hem ahiret açısından bizlere görevler düştüğünü unutmamak icap ediyor. Evet, öncelikle şifayı verenin Allah olduğunu belirten ayet-i kerimeyi okumuştum. Şifa ne ilaçtadır, ne doktordadır, ne başka herhangi bir çözüm yolundadır. Onlar Allah'ın takdir ettiği sebeplerle ilgilidir. Tabi dünya sebeplere dayanmış, Allah sebeplerle neticeyi murad etmiş ama unutmayalım ki o sebepler bir netice gibi değerlendirilirse inanç yönüyle problemlere götürür. Yani bir ilaç insana şifa vermez, bir doktor insana şifa vermez. Şifayı veren sadece Allahu Teala'dır. O sebeplere yapışmak mükellefiyetinde olduğumuz için şifanın sebeplerine müracaat ederiz. Ve yine manevi sebepler olarak da dua gibi moral konusunda üzerimize düşen görevi yerine getirmek gibi psikolojimizi bozmamak, güvenimizi Allah'a yönelik devamlı taze tutmak gibi özelliklere yapışmaya çalışırız. Yine hastalıklardan Psikolojik hastalıklar kimilerinin kabul etmediği bir hastalık olarak görmeyip cinlere, cincilere vesaireye havale ettikleri ciddi bir sınavdır, imtihandır. Nasıl gözümüz ağrırsa, karnımız ağrırsa beynimiz de hastalanabilir. İnsanın iç dünyası da nice etkenlerden zarar görerek arızalanabilir, hastalanabilir. Mümkün... İnsanın beynin üzerine düşmesi veya beynini etkileyecek bir ilaç kullanması veya uyuşturucu gibi beyni etkileyecek, anormalleştirecek yollara müracaat etmesi gibi veya şok geçirecek şekilde psikolojik bir anormalliğe ulaşması ve bunu beyninde büyütmesi gibi olaylar psikolojiyi de etkiler, insanın ruh dünyasını veya iç dünyasını hasta edebilir. Aslında ruh hasta olmaz. Ruh elle tutulan, gözle görülen somut bir şey olmadığı için ruh hastalığı diye bir tabir kullanılıyorsa bu doğru değildir. Ruh hastalanmaz. O Allah'ın üflemesiyle insana canlılık veren, iç dünyamızı düzene sokan ve bize hayat veren özelliktir. Manevi bir durumdur. Hastalanan beyindir veya İnsanın iç dünyası, psikolojisi vesairesidir. Bunların da tedavisi üfürükçülere, cincilere yönelik olmamalı. Ya Müslüman doktorlar bulunmalı veya onlarla birlikte Kur'an-ı Kerim'in kalplerin tatmini ancak Allah'ın zikriyledir ifadesine yapışıp Allah'ı hatırlamalı, Allah'ın kitabı okunmalı ve şifayı Allah'tan bekleyerek tedavi yöntemlerine de müracaat edilmelidir. Dua sadece sözle dua yeterli olmaz, fiili dua da gerekir. Hastalık açısından sözle dua yaptığımız gibi fiili dua olan tedavilere de müracaat etmek bizim görevimiz olarak algılanmalı. Evet, hastalığın eğer bizim kendi hatalarımız yüzünden bize sirayet etmediyse birer imtihan vesilesi olarak ele alınması gerekir ve sabırla, şükürle hastalık karşılanması icap eder. Çünkü hastalıklarla ilgili sabreden kişilere peygamberin onlarca hadisi vardır ki onu cennetle günahların mağfiret edilmesiyle müjdeler. Yani bir hastanın çektiği eziyetler onun günahlarına kefaret olacak, onun günahlarının dökülmesine sebep olacaktır. Allah niye insanlara bazen iyileşmeyeceği derecede veya çok ağır hastalıklar verir veya bazılarını sakat olarak dünyaya gelmelerine zemin oluşturur. Yani kimi insanların bazı organları sakat olarak veya engelli olarak dünyaya gelebilirler veya bir kaza neticesinde böyle bir duruma sahip olabilirler. Ya da şiddetli hastalıklarla mümkün eziyet çekebilirler. Bazıları bu konuları Allah'a isyana rahatlıkla gidecek bir yola diyorlar ve imtihanı kaybediyorlar. Yani Allah niye benim çocuğuma sakatlık verdi veya hastalık verdi veya bana niye böyle ağır imtihanlar veriyor derler. Bu konuda haşa Allah'ı adaletsizlikle suçlayan nice insanlar söz konusudur. Allah zerre kadar adaletsizlik yapmaz, zulmetmez kullarına. Adalet, hak edene hak ettiğini hak ettiği ölçüde vermektir. Zulümde hak etmediği muameleyi yerine getirmektir. İnsanın alacağı yoktur ki Allah'tan haksızlık olduğunu iddia etsin. Yani Allah'a karşı biz hiçbir zaman alacaklık konumunda değiliz. Allah dilerse, dilediklerini verir, dilerse bazı hikmetlerden dolayı umuma insanlara faydalı olmak yönüyle bazı insanlara bazı rahatsızlıklar, bazı sakatlıklar verebilir. Bunu bir örnekle şöyle ifade edebiliriz. Dünya tabirca ise bir tiyatro salonudur. Ahiret hayatına göre 1-2 saatlik bir zaman diliminde rollerimizi oynayacağız, sonra Göz perdelerimiz kapanacak, rolümüzü ne kadar güzel oynadıysak, kaderin çizdiği rolü ne kadar güzel oynadıysak, yönetmen o kadar bize ödül verecek, takdir edecek, alkışı hak edeceğiz. Usta bir oyuncu, niye ben zengin rolü oynamıyorum, niye ben yakışıklı veya güzel rol oynamıyorum diye şikayet etmez. Gerekirse sakat rolünü, topal rolünü, köl rolünü güzel bir şekilde oynar ve en güzel ödülleri hak edecek şekilde rolünün hakkını verir. Biz de kaderin bize çizdiği falan baba ve anneden dünyaya gelen, falan kabiliyetlere sahip olan, hastalıklara meyilli olan, yakışıklı veya işte hastalıklı olan bir rol içindeyiz. Evet, sahnede mümkün bazen ayağımız kayar, kendi kendimizi hasta ederken bazen de o rolle biz hayata imtihan açısından gönderilmiş oluruz. Önemli olan o kaderin bize çizdiği rolü güzel bir kul olarak, güzel bir şekilde oynayabilmektir. Bu anlamda dünya oyun ve eğlenceden ibarettir. Bu anlamda. Ama bu oyun da çocuk oyunu değil Müslümanca değerlendirilecek kaderin senaryosunu çizdiği, oynamamız gereken kulluk rolünü bizden isteyen bir roldur. O yüzden söz gelimi şehit olanlar, mümkün genç yaşında hayatlarını kaybediyorlar, işin künhüne vakıf olmayanlara göre ölüyorlar, Allah onların ölümsüz bir hayat sahibi olduklarını ölü denmesinin doğru olmadığını ifade edecek şekilde ahirette nimetlerle ne yapıyorlar? Rızıklandırılıyorlar, rızıklandırılacaklar. Dışarıdan işte ölümün acılığı nasıl farkına varmayan kişilerce büyütülüyorsa, hastalıkların, bazı musibetlerin durumları da büyütülebiliyor. Mümkün ki yarın nice insan, keşke ben de falan gibi kör olsaydım, sakat olsaydım da, ahiretteki onun erişeceği derecelere bende ulaşsaydım diyebilir. Veya gözüyle nice işlediği günahlar, yarın ahirette feci şekilde cezası görüldüğünde keşke gözlerim olmasaydı, bu haramları işlemeseydim diyebilecektir. Olayı ahiret açısından ele almak, sonuç açısından olayı değerlendirmek gerekir. O yüzden Hastalık nice hikmetlere sahip nimet konusu kabul edilir ki peygamberlerin hemen hepsi zorluk çekmiş, başlarına bela ve musibet gelmiş. Yer yer hastalıklarla da imtihan olmuşlardır. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı gibi ama Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığı konusunda Ciddi manada abartılar vardır. İsrailiyatla alakalı ciddi insan beğenisine ters düşecek, peygambere uygun olmayacak yakıştırmalar söz konusudur. Öyle yaralarına kurt düşecek, kurtları alıp tekrar yarasına koyacak şekilde insanların iğreneceği bir problemler peygamberler için düşünülmez. Kur'an-ı Kerim, sabreden bir kul olduğunu beyan eder. Dolayısıyla hastalık çekmiştir, sabretmiştir ama ne tür hastalıktır, nelerle imtihan olmuştur, Kur'an bahsetmez. Hadislerde de bu konuda ciddi bir bilgi verilmez. Diğerleri İsrailiyat ve halkın yakıştırmalarından ibarettir, diye ifade edelim. Evet, hastalıkları birer imtihan vesilesi kabul ederek İbret alınacak özellikler olduğunu, nice hastalıkların günahlarımıza kefaret mahiyeti taşıdığını unutmayalım. Psikolojik hastalıklarda, Kur'an'ın bizi sakındırdığı üfürükçülere müracaat etmek yerine dua ile ve tedavi ile bunların çözümüne e, gitmeye gayret edelim. Kur'an-ı Kerim büyüden ve benzeri insanların gözünde büyüttüğü hususlardan bizi sakındırmaz. Benim Kur'an'dan anladığıma göre büyünün insana bir etkisi yoktur, o bir hayalden ibarettir. Psikolojik bir yönlendirme ile alakalıdır, telkin meselesidir ama İnsanın istemediğini zorla insana yaptırma gücü söz konusu değildir büyünün. Çinlerde gözümüzde büyütülecek gibi insanın içine girip her türlü zarar verebilecek bir durumda olmadığını düşünüyoruz. Bu konularda psikolojik rahatsızlıklarımızda çözümün Felak ve Nas suresindeki ayetlerin manalarını tümüyle içselleştirerek, tefsirden ve maallerden okuduğumuz Rabbimizin özelliklerini Rab, İlah, Melik gibi özelliklerini tümüyle düşünüp kime nasıl sığındığımızı idrak ederek O'na sığınmak, şeytanın vesveselerinden ve diğer şerlerden Allah'a, O'nun kalesine sığınmak çözümlerin en güzelidir. Zaten bu anlayışla bu sureleri okursak kendi kendimizi tedavi etmiş şerlerin çözümünün her şeye kadir olan Allah'a sığınmakta olduğunu anlamış oluruz. Evet, hastalığın da sağlığın da birer imtihan olduğunu, hastalıkla imtihanın zor olduğunu düşünsek aslında sağlıkla imtihanın belki ondan daha zor olduğunu, nimetlerle imtihanın daha büyük olduğunu unutmamak gerekiyor. Sabırla ve şükürle, karşılamamız icap eden hayatın cilveleridir bunlar. Müminler ya sabredecekleri zorluklarla veya şükredecekleri nimetlerle karşı karşıyadırlar. Sabır ve şükür müminin vazgeçemeyeceği iki temel ibadet unsurudur. Rabbim hepimize başımıza gelen hayır ve şerle alakalı hususları Müslümanca karşılayan, onları Müslümanca değerlendiren, sabır ve şükür gibi güzel nimetlere yapışan, çözümü hep sadece Allah'tan bekleyen ve Allah'ın müsaade ettiği şekilde tedavisine müracaat edip dualar yapan tevhid ehli samimi müminlerden eylesin inşallah. Evet, Rabbimiz dünyanın imtihan olduğunu, imtihan dünyası olduğunu, başımıza gelenlerin bir ceza veya ödül anlamına gelmediğini Düşünmemizi istiyor Bakara 155-156. ayetlerde. Onun için olumlu ve olumsuz her şeyin yarın ahirette ödülü ve cezası görülecek birer imtihan vesilesi olduğunu unutmayalım. Korkuyla, açlıkla, nimetlerden mahrumiyetle devamlı sınandığımızı ve sabretmekle yükümlü olduğumuzu unutmayalım. Sabreden kulların biz Allah'a aitiz, O'nun içiniz ve ona döneceğiz demeleri icap ettiğini Kur'an'dan öğreniyoruz. İnşallah bu özelliklerle Müslümanca yaşarız. Hem dünyayı kendimize zindan edecek karamsar bir anlayışa gitmeyiz. Hasta olsak da sağlıklı olsak da güzel bir şekilde yaşamanın yolunu buluruz. Bakara suresinde Rabbimizin bize öğrettiği duayı hatırlayarak tutmamız noktalıyım. Rabbimiz bize dünyada da güzellikler haseneler ver, ahirette de güzellikler ver. Bizi ateşin azabından koru. Ela inne ahsen el kelim ve ebleğe nizam. Kelimullahi melikil azizil allam. Kemakal Allahü tevareke ve taala fil kelim. Ve iza kurey al Qur'an feslemi ve anstitulal lekum turhamun. Ağzıb Allah ﷻ'ın Şeytan'ın Raje Mesih Allah ﷻ'ın Rahmân'ın İslam. Sadek Azim.